İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın güzel Merhabalar. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın Özdeş. Günaydın Abi. Herkese günaydın, herkese iyi seneler. Evet, nasıl yapıyoruz şimdi haftanın? Umut veren bir karikatürle başlayalım dedim. Karikatürümüzün adı Hop yani Umut. Çizeri de Andrea Arroyo, New Yorklu bir Latin Amerikalı kendisi. New Yorker çizerlerinden New Yorker kapakları çizdi bolca Andrea Arroyo'ya. E, aynı zamanda kamusal sanat ve mekanına özel e, kurulum dahil olmak üzere e, çeşitli medyalarda da e, çalışmış ödüllü bir sanatçı ve küratör. E, eserde de dediğim gibi New York'ı kapaklarında New York Times ve the International World Trib e, Tribune. Tribune. Telahfuzum için ne olur özür dilerim. E, Fransız ekolünden geldiğim için bazen saçmalıyorum böyle. Ee, bu gazetelerde yayınlanmış şimdi niye bu kadar e, anlattım e, Aroyu'yu Ar e, önce yeni yıl karikatürünü anlatayım şöyle bir fon var maviden e, laciverde doğru dönüşen aşağıdan yukarı bu degrade fonun önünde ise ince şampanya kadehlerini tokuşturan iki e, hanım, iki kadın figürü görmekteyiz kadehlerden yukarı doğru çıkan o köpük e, baloncukları Gökteki yıldızlarla buluşuyor, lacivertin üzerindeki yıldızlarla buluşuyor. Solda gökyüzünde ise e, sanki böyle adeta yıldızlara gülümsemekte olan bir sarı hilal var. Yıldızların kuyrukları, e, daha doğrusu kuyruklu olanların ise gökyüzünde bıraktıkları izlerle bir takım harfler oluşmuş. Bu e, çizimde, bu karikatürde ve bu harfler bir araya geldiğinde de hop yani ...umut yazısı ön plana çıkıveriyor. Andra Aroya... ...yeni yıl mesajında... ...2022'yi... ...herkes için barış ve adalet yılı... ...yapmak için... ...umudu eylem olarak uygulayalım diyor. Ve... ...ardından da soruyor. Pandemiyi bitirmek için mümkün olan her şeyi... ...yapıyor muyuz? Ders alın lütfen diyor. Güvende kalın, maske takın, başkalarına nazik olun. Ne, ne ilgisi varsa işte onun... Ee, ve ardından e, devam ediyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde yarım milyon vaka rekoru. New York City'de bir günde 44 bin yeni vaka. Ee, Amerikan Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi önümüzdeki dört hafta içinde 40 binin üzerinde e, ölüm öngörüyor. Evde yapılan testler yetersiz ve e, personel yetersizliği nedeniyle de 31 test merkezi kapandı diyor. Oradan da Fransa, İtalya, Portekiz ve İngiltere'deki büyük vaka artışlarına değiniyor. Tanrım diye yazıyor. Fakat ardından da umut vaat etmeyi ihmal etmiyor. İyi haber şu, omikron süper bulaşıcı ama daha az hastaneye yatış var diyor demiş. Andra arıyor. Ee, ben aslında Selim Bodur'un alanına dalarak... Haddimi aşmak istemiyorum ama çok yeni okuduğum bir haberden de kısacık bir not iletmek isterim. Umut eylemi adına e, Güney Afrika Omicron Dalgası'nın zirvesini geçmiş. Yani Güney Afrika Hükümeti 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkenin Omicron Dalgası'nın zirvesini ölüm sayısında önemli bir artış görmeden geçtiğini duyurdu. New York Times'a göre e, Baryan'ta mücadele eden diğer, diğer ülkeler için bu haber e, son derece geçmişti temkinli fakat bir umut kaynağı. Evet, ee, karikatür programındayız hatırlatayım tekrar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umudunu çizen ikinci karikatürci Brezilyalı Renato To Kendisine zaman zaman yer veriyoruz programımızda. Ara karikatüründe siyah bir fonun önünde ten, ten renginde kocaman bir e, 2022 yazısı okunuyor. Üzerinde ise daha küçük puntolarla beyaz bir felis. Yani mutlu 2022. Ee, şimdi 2022 sayısında e, bu yıl ikilerin arasında sıkışıp kalan e, sıfır, sıfır rakamı pek çok karikatürcüye de ilham kaynağı oldu tabii. İkilerin kuğu sıfırın ise koronavirüsü olarak yer aldığı sayısız e, karikatür çizildi ki maalesef ben de böyle yapanların arasındaydım. E, Arvoreira ise Bambaşka, çok farklı bir şey yapmış. Üç tane ikinin arasındaki sıfır rakamını yumruk şeklindeki bir el olarak çizmiş. Ve bu yumruk şeklini, e, bu yumruk daha doğrusu e, kocaman bir anahtar tutuyor. Bu el, yani yumruk olmuş el bir anahtar tutuyor. Fakat sanatçı bununla da yetinmemiş. O e, yumruk şeklini alan elin ayası, yani alt kısmı e, kır sakalı ve bıyıkları olan bir adamın yanaklarıyla e, çenesine dönüşmüş bir şekilde. Hatta ağzını bile görüyoruz e, ve bu kır sakal ile ağız bu kişinin aslında kimliğini de ele veriyor. E, bu kişi gelecek Ekim ayında yapılacak Brezilya başkanlık seçimlerinde aday olması e, ve hatta ilk turdan seçilmesi şimdilik kesin gibi görülen Eski no. devlet başkanı, evet. Luis Inacio da Silva Lula. Karikatürci Arareira e, karikatüründe eski başkanı daya bir de mesaj göndermiş. E, Google e, Translate'ten çevirdim. Olmaktan korkma, tekrar görmeye değer. Yani seni tekrar görmek istiyoruz gibisinden. E, Brezilya devlet başkanı e, 2002 daha doğrusu Lula 2002-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. Kasım ayında da bir Avrupa turu yaptı. Avrupa'nın solunun desteğini aldı. Yani Brezilyalılar 2022'ye umutla giriyorlar. Umudun anıtları da Lula'nın elinde, Lula'nın yumruğunda diyelim. Hoş bir karikatür olduğu için aldım. Farklı bir Umut karikatürü de İzmirli bir çizerimizden. Birolçun'dan geldi bu hafta, geçen hafta daha doğrusu. Birolçun'un karikatürünün kahramanı bir sokak köpeği. Kulağı da küpeli böyle, bu sevimli köpeği. Kırmızı bir Noel Baba başlığı ve artı bir mantı giydirmiş. Sonra da çevre kırmızı kalplerle süslü bir... Örtünün üzerine oturtmuş. E, bu mutlu e, sokak köpeğinin önünde de bir mama kabı ile su tası görüyoruz. Hoş, insanın içini ısıtan sıcacık bir karikatür e, bu. E, Birolç'un bu karikatürünü paylaşırken e, şöyle bir temelinde bulunuyor. Yeni yılda hayvan sevgisi dolu kalplerin çoğalması dileğiyle. E, bu dileğe katılmamak mümkün değil tabii. Evet. Ee, Oğuz Demir, o da. Orada ha, bir... hayvan sevgisi demişken e, çok minik bir e, şeyden bahsedeyim. Bu Şili'de evet. biliyorsunuz şimdi e, Boric e, kazandı. 2019'daki büyük toplumsal hareketlerle e, kazanmıştı. Evet. Orada şimdi, e, az evvel e, fark ettim eğer bugün 2 Ocak olsaydı aslında bu 2019'daki toplumsal hareketlerin hemen ardından 2 Ocak 2020'de vurulan bir sokak köpeği vardı Şili'de. El Wagita deniyor. Polis plastik mermiyle vurmuş sokak köpeğini. Tabi hiçbir üniformalıya kendisini yaklaştırmıyormuş. Bugün eğer 2 Ocak olsaydı tarihte bugün de yer verirdik. E, sahte bir eylem düzenlemiş <gülüyor> eylemciler bu köpek için. Çünkü tedavi olmayı da reddiliyormuş. Yakalayamıyorlar kendisini. Eylemcilerin yanında hep polise karşı yürüyormuş. Onlar da veterinere doğru şey bir fake yürüyüş düzenlemişler tedavi ettirebilmek için. Şey de onlara katılmış. Elvagita isimli köpek de onlara katılmış. Ancak bu şekilde <gülüyor> tedavi ettirebilmişler. Evet. Yani bir sokak köpeklerini dahi bir toplumsal bir mücadeleyle <gülüyor> sahip çıkan bir hareket sonucunda da tabii Boric'i kazanıyor. E güzel bir öykü. Gerçekten evet. hoş. Galiba bu köpekler 2022'de ...kahramanlarımız olmayı sürdürecekler. Bizde de bojemiz var değil mi? Evet, doğru. Birazdan, birazdan geleceğiz. <gülüyor> ee, peki, izninizle ben Oğuz Demir'in karikatürüne e, geçmek istiyorum. Ee, Oğuz 9 karelik bir band çizmi. Ee, her biri küçük karelerden oluşuyor ve her sırada da... Üçer e, kare bulunuyor bu e, bant karikatürde. Karikatürün kahramanı e, çeşitli tehditler altında canını kurtarmak için can havliyle koşmakta olan e, bir genç erkek. E, i̇lk karede e, kahramanımızı tehdit edenler o bildiğimiz tanıdık bantuzlu yuvarlak minik koronavirüsleri kırmızı. E, kırmızı evet ve e, kovalıyorlar. Kahramanımızı ee, genç adam ağzını burnunu tıkamış eliyle ee, son sürat koşuyor böyle bu virüs saldırısından kurtulmak için. Fakat ikinci karede kendisini bekleyen tehlike daha az ölümcül değil. Çünkü yanmakta olan bir ormanın der derinliklerinden bu kez bir tavşanla birlikte sırtları ikisinin de alevler içinde can avliyle yine koşuyorlar. Koşuyorlar. Bu karikatür biraz yılbaşı öncesinde anlattığımız ve karın çizdiği o yılbaşı oyununa benziyor sanki. Kahramanımız üçüncü kareyi bu kez erimekte olan buzul parçacıklarına basa basa aşmaya çalışıyor. Onu uzaktan izleyen kutup ayısı ise çaresiz çünkü üzerinde durduğu adacık birazdan tamamen eriyecek. Ee, ve nihayet e, kahraman, kahramanımız dördüncü kareye e, bu kez korkunç bir savaş alanına ulaşıyor. Havada füzeler bir çoşuyor, bin infilak etmiş falan. Çevresinde ise e, paramparça olmuş insan bedenleri var. E, hakikaten korkunç bir şey. E, kare ve çizim <gülüyor> ne diyeyim. Tekedi ödülüsü var. Evet, evet, evet, evet. maalesef. Ee, delikanlının tek çaresi oradan da kaçıp kurtulmak. Yani yani mültecilerin ölümcül yolculuğuna katılmak. Beşinci karede denizde batmakta olan bir bottan e, güç bela yüzerek kurtulmayı e, başaran e, bu delikanlı. Kendisini bu kez de altıncı karedeki bir başka bambaşka bir sınavın içerisinde buluyor. E, bu karede bir e, çizelgenin içinde e, yukarı doğru dik bir şekilde tırmanan bir dolar eğrisinin üzerinde e, tırmanarak açması e, gerekiyor bu kareyi. E, bu karede gencin nereye gitmek istediğini de öğreniyoruz. Zira çizelgenin altında bir yön oku, yönlendirme oku var. O ok da 2022'yi gösteriyor. Yani 2021'i açacak, 2022'ye girecek. E, ve maalesef bu tehlikeli yolculukta çektiği kar... Henüz bitmedi. Yedinci karede kendisini bu kez korkunç bir deprem bekliyor. O çevredeki binalardan dökülen beton parçacıklarından da kurtulmayı başarıyor genç adam. Ve nihayet sekizinci karede üzerinde 2022 yazan kapıya ulaşıyor. Ve işte mutlu son. Ee, delikanlı kapıyı açıyor. Karşısında 2022 bambaşka bir dünya. Yemyeşil bir vadi, karşısındaki tepelerin ardından güneş çıldamakta, havada böyle kuşlar uçuşuyor. Ee, yeşil çimlerin üzerinde bir de meyve ağacı var. Muhtemelen de bir elma ağacı bu. Ee, gerçekten de bir cennetteyiz sanki. Fakat Oğuz Demir karikatüre bir eleman daha katmış, bir tip daha var bu karikatürde. Çimlerin üzerine çömelmiş. Kılık kıyafetinden ve saç sakalından anladığım kadarıyla bu bir Neolitik insan. Yani ciladı taş devri adamı e, herhalde. Çünkü e, taş baltasını da yere bırakmış. Eline geçirdiği tahta parçacıklarıyla ateş yakmaya çalışıyor. Vurmaya demeyeceğim çünkü yöntemini biliyor artık. Ateşi yakmaya çalışıyor. Ve bu Neolitik insan mutlu bir ifadeyle kahramanımıza bakıyor. Hoş geldin dünyamıza dercesine. Ateşi Nasıl? Evet, evet bulmuş. bulmuş. Yani 2022 için oldukça umut verici bir karikuttur öyle değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> evet. Ee, Japonya'ya geçelim. Ee, Japonya'da Yoshiyaki Yokota dostumuz. Onun umudu farklı. Ee, şöyle demiş. 2022'de umarım dünya daha sağlıklı ve daha huzurlu olur. Onlarda da ciddi bir aşı sorunu varmış. Temennisiyle paylaştığı karikatüründe irice bir kaplanın kafasını görmekteyiz. Bu kaplan dişlerinin arasına aldığı 2022'yi ısırıyor. Ama yemiyor. Yemiyor çünkü Yokotan'ın karikatüründeki kaplanın dişleri birer aşı enjektörü şeklinde. Yani kaplan 2022'yi aşılıyor. Ee, kısa bir hatırlatma bu yıl uzak doğuda kaplan yılı kutlanacak yani kaplan bir anlamda gücü ve sadakati de simgeliyor ee, Yoshiyaki Yokota'nın umudu ise aşıda aşıyı bekliyor gözleri kapalı evet şimdi e, Tanoral'ın e, yılbaşı karikatürüne kartına geçmek istiyorum daha doğrusu ee, hoş bir kart yapmış Tanor'a. Orada kaplan yok ama e, Tanor'a'nın emektar kedisi yer almış. Ee, yanlış anlaşılmasın, kedinin bu karikatürde herhangi bir rolü yok. Hiç kimseyi ısırmıyor, tırmalamıyor falan. Sadece şiddetli rüzgarın altında güçlükle e, ilerlemeye çabalayan güzel bir e, hanımefendiye refakat ediyor. Aslında güçlükle ilerlemeye çalışan dedim ama galiba yanlış söyledim. Belki de şiddetli rüzgara karşı durmaya çalışan demeliydim. Zira rüzgar kadının da kedinin de e, arkasından esiyor, ardından esiyor. E, kadın şapkasını tutmaya çalışırken kaşkolu, çantası falan her şey arkadan esen, e, şiddetle esen rüzgarın e, rüzgar tarafından öne savrulmuş durumda. Kedinin kuyruğu da aynen öyle. E, kedinin neredeyse e, kafasının önüne geçecek. E, bu rüzgarın altında savrulan bir şey daha var. 2022, ee, yeni yıl hayırlara vesile olsun diye yazmıştı olarak bu karikatürün üzerine. Ee, yorumlaması size kalıyor artık, size, bize, hepinize. Hayırlı ee, bir olsun diyelim. Evet, hayırlı olsun. Bu arada e, izninizle bir e, küçük taze haber vereyim. E, 50 yıl boyunca gazetecilik yapan e, ve çizerdiğim. Keyifli ve zorlu günlerini yaşayan, bunları da gün be gün yaşat, çalıştığı gazetelerde yayınlayan Tanoran, yeni sergisi gazete ile, serginin başlığı bu, e, gazete kağıdını selamlayacak. 13 Ocak'ta Schneider Tempü Sanat Merkezi'nde e, açılacak bu sergi. Ve tanora basılı gazete sayfalarından gazeteye dokunmayı seven sayfalarını çevirmekten hala keyif alan okurlarına hitap edecek. Bu arada... Reklamlara devam etmek istiyorum izniniz olursa. Aynı merkezde 9 Aralık tarihine kadar da sıkı bir açık radyo dinleyicisi olduğunu bildiğim Korkut Akın'ın Yılbaşı Kartları sergisi e, devam ediyor. Henüz gezmemiş, gezememiş olanlara da görmelerini öneriyorum bu güzel sergiyi. Evet, e, haftanın sol karikatürüne geçeceğim. E, bu karikatürü uykusuz kapağından aldım çok yoğun bir karikatür dinlenmişin her yıl birer birer çizmeyi gelenek haline getirdiği 2021 yılının insanları yine uykusuzun geçen haftaki kapağındaydılar bu son derece kapsamlı ayrıntılı karikatürde ünlü köpek dostumuz biraz önce dediğim gibi Bojin'in yanı sıra tam 49 kişi boy gösteriyor Kapaktaki karikatürün açıklamalı kılavuzu ise Cem Dinlenmiş'in her zamanki köşesinde çizerin bazı notlarıyla birlikte yer almış içeride. Bir de A'dan Z'ye alfabetik bir 2021 özeti var. Dinlenmiş'in her şey olur başlıklı köşesinde. Karikatür tabii çok fazla ayrıntı içerdiğinden ee, süremiz el verdiğince anlatmaya çalışacağım ama hepsini anlatamayacağız herhalde. Ee, sadece birkaç bölümünü aktarmaya çalışayım. En arkadan başlarsak e, Squid Game askerleri var. E, kötü dizi demiş onlara e, Cem dinlenmiş nedense. Hemen yanlarında da motosiklet kasklarıyla Fransız müzik grubu Daft Punk yer alıyor. Yılın hemen başında ayrılan bu ünlü ikili bitirdim bizi 2021 pankartıyla böyle orada yer almış. Ee, ben pek dilemedim ama herhalde hayranları çok üzülmüştür onların ayrılmalarından. Evet, ee, bugün çalarız belki bir tane. Tamam. Ee, onların önünde yün eldivenleriyle Bernie Sanders. O da benim hayran olduğum bir kişilik. Ee, Bernie'nin yanında ise ee, yine kaskıyla bir motor, motorize kurye işçisi ve aşılandım Enjoy maskeyle bir turizm e, işçisini görüyoruz. Onların yanlarında Elon Musk, Kartal Tibet, Ferhan Şensoy ve, ve kadın voleybol takımımızın e, asları e, Eda Erdem ile yine smaç pozisyonunda böyle bir ebrar karakurtu görüyoruz. Sporculara devam edersek. Bu Senas Sürmeli e, biraz daha aşağıda. Metagazos hemen e, bu grubun önünde. E, biraz daha aşağıda enteresan e, NFT'ler. E, CryptoPunk ve Bored Ape. E, onlar var. E, yine onların önünde iki yaratık. E, o da benim çok ilgimi çekti. E, müsilaj ve müsilaj yayan plankton. Poz vermişler tuhaf bir şekilde ee, şey yok ee, bizim yaratık yok. Korona mı? Ee, evet o yok. İlginç. Başka eksikler de var ee, neyse onları sorarız neden yoklar diye ee, tam alplerinde Adnan e, Tanrı verdi var. Tuhaf. Müsilaj ve mütisilaj plantonun tam altında Adnan Tanrım Er diye yerdenmiş e, Cem dinlenmiş. Bu da tuhaf yani. Şimdi sol tarafa bakacak olursak, e, Binyamin Netanyahu'yu seçiyoruz üstte bir yerde. E, şablondaki o e, kılavuzdaki isminin yanına da gitti diye not düşmüş e, Cem dinlenmiş. E, biraz daha aşağısında bu yıl yitirdiğimiz e, çizer Kaan Erdem'e. Kaan Ertem'e saygıda bulunmuş ve onun iki ünlü tiplemesini zıçan adam ile Erdener abiye yer vermiş aile fotoğrafında. Sonra biraz daha önlerinde Boğaziçi'liler var. Kayyum rektörlerin hemen arkasında Berke ile Perit'i görüyoruz. Mavi kalemiyle yeni bir not düşmüş Cem dinlenmiş kraluzda. 84 gündür tutuklu diye. Herhalde geçti değil mi? 84 ha. artık Onların önünde ise Ruhsar Hanım. Evet. Ruhsar Pekscan var. Ee, Ruhsar Hanım'ın kafasında ise e, kafasındaki bir şapka değil. Sanki damlayan bir dezenfektan başlıyor duruyor kafasının üzerine. Ya da bütünleşmiş böyle bir dezenfektanla. Değil mi? Enteresan. <gülüyor> Şimdi e, yine kılavuzda... E, hem dinlenmiş, soruşturulmadı diye o mavi kalemiyle bir not düşmüş e, karikatür tarihine. Evet, <gülüyor> ön sırada ise, e, ön sıra çok güzel, Boji'nin e, hemen yanında sırasıyla e, Venezuela Dostluk Rub'u temsilcileri Serkan Bayram ile Erkan Yıldırım. Erkan Yıldırım, e, hemen onun yanında Mehmet Ağar, Sedat Peker, Ortada duruyor sanki. İsa'nın sofrasındaki İsa gidip e, onun sağında Süleyman Soylu ve başarılı inşi, inşi, iş insanı Sevgin Baran Korkmaz. Yan yana boy gösteriyorlar. Ha, bir de sağ taraflarında yine e, müthiş bir gazeteci Hadi Özışık var. E, hemen e, en sağda altta bir kişi daha görüyorum. Ee, diğerlerine göre daha genç ve e, daha ön planda bu kişi. Ee, kıvrarak rulo şeklinde getirdiği bir makrot vasıtasıyla ki iyi seçemedim ama muhtemelen bir dolar bu. Ee, burnuna bir şeyler mi çekiyor ne? Yani böyle bir durum var. Kimdir diye merak ettim. Ee, Şablon'a bakıyorum. Evet, e, Cem dinlenmiş şöyle bir not e, düşmüş. E, Siyahatisi Siyasi parti çalışanıymış bu kişi. <gülüyor> Siyasi parti çalışanı. Pudra şekeri. Evet. Ha öyle mi? Pudra şekeri tabii. mi? Evet pudra şekeri o. <gülüyor> <gülüyor> Unutulmuyor bazı şeyler ya. Ee, başta da söyledim ya bu karikatürde tam 50 tipleme yer alıyor. Muazzam bir çalışma. Hepsini anlatmak tabii ki mümkün değil. Fakat 2021'i kuş bakışı bakarak kapatıp e, 2022'ye umutla bakmak için de güzel bir vesile değil mi? Aynen, evet. Kudra yani evet. şekeri lafı da var zaten notlar arasında. Alfabetik sırada P'de. Evet, evet. Oraya pek şey demedim. Alfabetik sıraya pek bakamadım. Aşı barınamıyoruz. COP26 var, şip maaş. Dolar var, dolar. Evet. Böyle. Enflasyon ne, ne var yani enflasyon niye e, doların altına geçmiş anlamadım. Faiz indirimi iyi. İyi evet. Helalleşme de var. Var da var evet. E, 128 milyar e, dolar da var. Herkese iyi yıllar demiş e, Cem dinlenmiş. Ben de bu izleyi... yeni Uzay teleskopunu pardon sözünü kestim. James Webb teleskobu yayında. Uzayı çok daha derinlemesine izlemek için yeni bir uzay teleskopu devreye giriyor. Hubble teleskopunun yerine ama 10 senesi var da uzayda çalışmak için onu da koymuş. Cem dinlenmiş. James Webb uzay teleskopunun o da ilginç. Evet. Bu Zeynay'ı tanıyacağız. Gerçekten ilginç. Olmayanlar da ilginç bu e, tabloda, bu e, muhteşem aile tablosunda. E, siyasiler yok galiba. Evet, siyasiler yok. Evet. Efendim, benden bu kadar yılın ilk programında e, ancak bu kadar çalışabildim. Çok teşekkür yeni yıl Yeni teşekkür yıl ma mahmurluğuyla. <gülüyor> E, sabahlamın mın, sabahlamanın vermiş olduğu mamurlukla hala. Evet. Harika. Peki. E, vallahi şey seçmek de kolay değil bunca zengin bir çeşitlik arasından ama ben galiba benim fikrim Oğuz Demir'den yana benim iyilemim. Taş devri insanıyla karşılaşarak biten kovalamaca Evet, güzel. O da müthiş bir çalışma. Yani Yeniden başlıyoruz yani. Itiraz, başlı. i̇tiraz etmek tabii ki haddimiz değil. Ben hopla başlamayı tercih ederdim açıkçası. Zaten evet. onunla başladım. Hop, umutla başlamayı Aa, tercih hop. ederdim. Ee, güzel bir yeni yıl kartı o da. Ee, güzel bir dilek. Ama Oğuz Demir'inki de müthiş bir çalışma. Cem Dinlenmiş öyle aynı şekilde... NATO Aureyrem ki de yani gerçekten e, e, çok ustaca yapılmış bir Lula e, şeyi, e, umudu diyelim. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Hani? Peki Böyle o yapıyoruz. zaman o, e, Oğuz Demir diyoruz değil mi? E, evet, evet. O zaman şey, öyle yapıyoruz. E, tamam. Oğuz Demir diyoruz. Ve iyi seneler diliyoruz tekrar. Seneler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.